Nakşibendi tarikatinin faydası gayesi bidatlerden sakınmakla kalbi temizlemektir. Müntesibi tashihi itikat ve dört mezhepten birisi üzere amelinin taallumunu ikmal ettikten sonra kalbinin temizlenmesine başlar. Binaenaleyh amelinde ihlasın gerektirdiği zati muhabbeti tahsil etmek için zikir ve rabıta ile Yahut bunlardan birisiyle salik kalbini masivadan temizler. Bu meşguliyet esnasında bir cezbe veya herhangi bir hal tezahür etse onu itikat ve şeriatla ölçer. İkisine muvafık olanı tutar ve onun üzerine devam eder. Muhalifse onu terk eder. Ayrıca tezahür eden halden de istiğfar eder. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikat ve ameline muhalif olanın, Nefsin süslediği istidraç ve şeytandan bir hal olduğuna kanaat eder. Sonra o halin Allah'tan uzaklaştırıcı olduğunu bilir. Kıyaslamaya giremez. Kıyas ve içtihat kapısı kapanmıştır. Binaenaleyh şeriata muhalif itikat, cezbe, hal ve keşfin hak olduğuna bin melek şahit olsalar bile yine salik maslahata binaen kıyas ve keşfin tevili kapısını kapatmalıdır. Şeriyata muhalif olan reddedilir. Bundan bilindi ki, muhalif bütün haller en uzaklaştırıcıdır. Tart olunmasına sebep de yine o ehl sünnet itikadına, mezheplerine muhalefettir. En çok ümit, müçtehitlerin şer'i kıyasla tevilleri ve maslahat gördükleri yoldadır. Zira bizler müçtehit değiliz. Nitekim i̇bn Salah, İmam Nevevi, hicretin dördüncü asrından itibaren, İctihadın kesilmiş olduğuna hükmettiler. O halde ictihad kesilmiştir. Haşiye 22. İmam Nevevi, İbn Salah ve Şafiiî mezhebinin muhakkiklerine göre 4. asırdan itibaren müctehid yoktur. Her halde ictihadın kendisi değil, müctehidin olmaması kastediliyor. Metin. Şeytanın da akli kıyastan dolayı lanetlendiği unutulmasın tabii ki kendi nefsimiz hakkında değil ancak başkaları hakkında bizler teville de olsa hüsnü zan etmeliyiz yani biz kendi nefsimiz hakkında değil müminler hakkında hüsnü zanla olunmuşuzdur hatta nefsimizi umum işlerde töhmet altına almaya mecburuz bilhusus yasaklarda hiçbir suretle taviz verilemez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 Bidat, celî veya hafî olarak sünnet ve kitaba dayanmayan, bilahare ihdas edilen görüşlerdir, dediler. Binaenaleyh, bidati i hasenenin de bir asla, zahiri veya hafî bir senede dayalı olması şarttır. İmam Birgivî'nin bazı haşiyelerinden naklen, Tarikat-ı Muhammediyenin şarihleri Ebu Sa'id Hadumi ve Şeyh Recep'in zaptlarına göre bidatlerin en çirkini ondur.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 tebliği ve telifleri bu kısma dahildir. c. Farz-ı kifaye olan bidatlerdir. Mesela, avamın itikadının bozulmasına sirayet eden fikir akımları olduğu takdirde, yukarıdaki telif ve tasnif farz-ı kifaye olur. Hadumi diyor ki, Bana öyle geliyor ki, zamanımızda şer'i kitapları telif etmek vaciptir. Şeriate hizmetçi olmayan felsefi kitapların telif edilmesi haramdır. İmam Subki diyor ki, Ehli mezhebin birbirini reddetmeleri gereksizdir. Bilakis, hak mezheplere tabi olanların birbirlerini takviye etmeleri, dalalet fırkalarını reddetmeleri gerekli bir vecibedir. Ekmelül Ulama Bediüzzaman diyor ki, Ey ehli tarikat, ey ehli hakikat, birbirinize karşı gelmeyin, birleşin. Aksi takdirde sizin düşmanlarınız, sizin kıyafetinize girip, kolayca sizi saptıracaklardır. D. Mübah olan bid'atlerdir. Sofrada çok yemek ve meşrubatları bulundurmak gibi. Bunda eğer israfa kaçılırsa haram olabilir. Bu takdirde çirkin bid'at olur. Mesela bütçesi 5 liraya müsait bir kimsenin utancından 7 lirayı harcaması yahut gösterişinden dolayı bunu yapması tahrimen mekruh bazen de haram olur ve çirkin bidattir. Mesela ibadet namına değil, örf ve adet üzere elek kullanmak, mideyi devamlı tok bulundurmak, mübah bidatlere dahildir. Böylece giyim ve kuşamlar adete mebni ise mübah bidatlerden olur. Dar olmayan pantolon, boyna maksatsız yular takmak, yakalı frenk gömleği gibi. Şayet küffara mahsus ve şiar olan giyim ve kuşamlarla Onlara benzeyiş kastedilirse çirkin bid'at olur. Bazen de küfre sirayet eder. Hasılı, adi bid'atlerin mübah olabilmesi için üç şart vardır. 1- Şer'i bir farz veyahut vacip yahut sünnetin terk edilmemesidir. Mesela geniş de olsa kadınların pantolon giymeleri, örf ve adet olsa dahi haramdır. Erkeğin takımları gösterecek kadar dar pantolon giymesi de tahrimen mekruhtur. Kadın hakkında şalvar ya da pijamanın ağlı, erkeğin hakkında ağısız fakat en az 4 santim geniş olması bid'at olmaz. 2. Giyimin kafirlere şiar olmamasıdır. Zünnarı bağlamak gibi. Yahut şer'i hükmü hafife almamaktır. Bundan dolayı fukaha dediler ki, erkeklere baş açık namaz kılmak mekruh ise de, Baş açıklığı hafife almak küfürdür. 3. Örf ve adete mebni olan giyim ve kuşamı, ibadet saymamaktır. Mesela ibadet olarak değil, adet olarak soğuk ve sıcaktan korunmak için yahut maksatsız olarak ve sarıkla eş tutmaksızın şapka ve fotör giymek. Eğer tercih olursa küfre alamet olur. Küfre alamet olanı giyenin küfrüne hükmedilip edilmeyeceği ihtilaflıdır. Bütün bunda asıl, Bukhari'nin tahriç ettiği, ''Men ahdete fî emrinâ hâzâ mâ leyse minhû fâhuvâ raddûn.'' Kim bizim bu dinimizde dinden olmayan bir şeyi ihdas ederse, o şey merduttur, mealindeki hadistir. Yani batıl ve sevapsızdır. Aynı zamanda, Sadat'ın belirtmiş olduğu hususi edepler, nef-i ispat, celâl-zikri, teveccüh, hatme, ve tarikatın usulleri de bidatlerin dışındadır. Ayrıca saadat bu gibi işlerde inkar ve itiraz etmek sizin devam ede gelmektedirler. Devam etmeleri delillerinin varlığını göstermektedir. Biz delillerini bilmesek de haklarında hüsnü zan etmeye mecburuz. Haşiye 25. Hatme ve teveccühte asıl delil Hakim ve başkalarının da tahric ettikleri Ebi Şeddad bin Evsin hadisidir. Muşarun iley Ubade bin Samit'in huzurunda şöyle anlatıyor. Ubade bin Samit de onu tasdik ediyordu. Kunna 'inda'n-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Feqala hel fikum garibun yani ehlel kitabi. Fequlna la ya rasulallah. Feemra bi galqil babi ve qala irfa'u aydiyakum wa qulu la ilaha illa Allah farafa'na aydiyana sa'atan thumma qala alhamdulillah allahumma innaka ba'astani bi hadhihi alkalimati wa amartani biha wa wa'adtani 'alayha aljanna anta la tukhlifu almi'ad thumma qala abshiru fa inna allaha qad ghafara lakum bizlar peygamber sallallahu aleyhi ve yanında idik sizin içinizde Garipten yani ehli kitaptan bir kimse var mıdır diye sordu. Biz hayır dedik. Bunun üzerine hadi kapıyı kapatın ve ellerinizi kaldırın. La ilahe illallah deyin buyurdu. Biz de bir saat kadar ellerimizi kaldırdık. La ilahe illallah dedik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini saldı ve elhamdülillah demekle Allah Teala'ya hamd ettikten sonra şöyle buyurdu. Allahumme, gerçekten sen bu kelime ile beni gönderdin, bununla emrettin ve buna inanmak üzerine cenneti vaad ettin ve gerçekte sen vaadine muhalefet etmesin. Sonra dedi ki, sizlere müjdeler olsun, muhakkak Allah Teala size mağfiret buyurdu. Aynı hadis, Ubade bin Samit, Utbe bin Gazvan, verifaa tarafından da nakledilmiştir. Ayrıca Bukhari bunun benzerini Babu Iqlakil Babi başlığı altında tahriç etmiştir. Her halükarda hatme, tevcüh ve nefü ispatın taşlarla, parmaklarla, tesbihle sayılması varit olmuştur. Mesela Ebu Davud, Tirmizi ve Hakim'in de tahriç ettikleri. Aleykunne bit tesbihi ve tehlili ve takdisi va'qidna bil anamili fe innehunne mesulaten mustantikat ve la taghfulna fetensayna rahmete Siz kadınlara tesbih, tehlil ve takdis gerek. Parmaklarınızın eklemleriyle bunları sayınız. Çünkü onlar yaptıklarından sorumludurlar. Lehde ve alehde konuşucudurlar. Sakın ha gaflete dalmayın. Unutursunuz. Maalindeki hadis-i şerif konuya delildir. Tesbih, Subhanallah, Subhanallah, Tehlil, La ilahe illallah, Yani nef ispat, Takdis, Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve ruh zikirleridir. Kıyamet gününde bütün azalar, sahibinin aleyhinde ve lehinde şahit olurlar. Parmakla tesbihleri sayanların parmakları, lehte şahit olurlar. Ve bu, bir nevi kefaret olur. Münavi diyor ki, İmam Suyuti, Celaleddin Bulkini'nin muasırlarından şunu nakletmektedir. Bu hadisin zahirine göre, şaşırmaktan emin olan kimseye nazaran, parmaklarla tesbih saymak, sebha ve taşla saymaktan daha efdaldir. Eğer emin olunmazsa, sebha ile efdaldir. Gerçekte birçok evliyanın ellerinde sebha bulunmuştur. Hatta Cüneyd Bagdadi'ye ''Sende mi Sebha'yı eline alıyorsun?'' denilince ''Evet, bununla Rabbim Teala'ya kavuştum, artık bu yoldan ayrılmam.'' Yahut ''Başlangıçta bunu kullandık, nihayette bırakmayız. Kaldı ki dilim, kalbim ve ellerimle zikretmeyi severim.'' demiştir. Evet, Sebha'nın mendup olmasının şartları vardır. Dil ve kalp ile yahut cemiyetle zikretmek, ve bunu çok gizli yapmak şarttır. Yoksa, gaflet halinde elde sebhayı tutanın devretmesi, sebha tanelerini süslendirmek, çok bahalı tesbihi elde tutmak, kalp ve dil, dünya ile meşgul iken, şakır şakır devretmek, en çirkin bid'at ve mekruhtur. Şeyh Ahmet Gümüşhanevi, ve İmam Munavi, bu hadisin şerhinde, yukarıdaki paragrafları özellikle yazmışlardır. İleride, Üstad-ı Azam sebha ve taşların bid'at olduğunu söylerken bunu kastetmiştir. Orada izahımız gelecektir. Bunlardan daha çirkin zamanımızdaki adetlerdir. Görürsün adam sağa sola baktığı halde kalbi çarşı pazarda gezerken tevhid ve tehlil hatmi diye birbirlerine taşları devrederler. Bu mevtanın ruhuna okunan tehlilmiş. Bunun aslı esası yoktur para mukabilinde olursa daha çirkin bid'attir. Bunun için yapılan vasiyetin batıl olduğunu, Mevlana Halid'in kahraman halifelerinden i̇bn Abidin de tasrih etmiştir. Bir de namazdan sonra cemaat fertleri veyahut imamın tesbihleri dağıtmaları veya atmaları da çirkin bid'attir. Hele biri sebhayı alır, üfürür, dilini hiç kıpırdatmadığı halde aşağıya yukarıya devreder. Müezzin komutunu bekler. Sonra süratle sebhayı devreder. Oyuncak. Hatta müezzin, Subhanallah komutunu verir. Bazı kere tecrübe olsun diye, subu sub dediğim halde, yine zor yetiştiririm. Bir de bir takım insanların, kapmaca tesbih çekmeleri, yahut zikretmeleri, bidatten de çıkarılmış bir bidattir. Metin. Mektubatında, Kayyumu Rabbani, ve müceddidi elfisani imamımızın tasrih ettiği gibi örf ve adete dayalı bazı bidatlerin terk edilmesi evla ise de feraciye aba hırka gibi libasın tercih edilmesi şalvar giymek kaşıkla yemek gibi şeyler bidat konusunun haricindedir. Çünkü bunlar ve benzerleri örf ve adete dayalı adi bidatlardır. Sakınılması lazım değildir. Bidatler konusu ibadetlerin keyfiyetinde kurbiyete sebep olabilecek yerlerde tahakkuk eder ve tespit olunur. Mesela, tesbihleri taş yahut sebha ile saymak bid'attir. Erba'inin şerhi, Fethülmubin adlı eserde i̇bn Hacer Heytemi, tesbihin taş ve yahut sebha ile yapılmasının bid'at olduğunu tasrih etmiştir. Şöyle ki, bir gün Peygamberimizin hizmetçisi Hazreti Enes, camiye girdiğinde, Cemaatin taşlarla zikirlerini saydıklarını görmüştür. Bunun üzerine onlara sizler günahlarınızı sayıyorsunuz sanıyorum demiştir. Taşlarla zikrinizi saymanız adeti bidat olduğundan aleyhinizde bir günahtır demek istemiştir. Haşiye 26. Taşla sebha ile zikri saymayı da Üstad-ı Azam İbn Hacer et-Teban bidat saymıştır. Zannımca üstadın kastetmiş olduğu buradaki bid'at, hilafı evla olan bid'attır ki, bu bidati hasenenin beşinci kısmı olur. Hepimizce malum olduğu üzere, Üstad-ı Azam kendisi de hatmeyi taşla, evradı sebha ile yapmıştır. Hatta onun torunu Şeyh Halid'in dahi, hatmede taş, sabah verdiğinde sebha ile meşgul olduğunu gördüm. Üstad-ı Azam'ın risalesinin bu kısmını kendisine gösterdim. O başka, bu başka diye cevap verdi. Bilahare burayı yazmak esnasında kitapları karıştırınca şu kanaate vardım. Burada iki mesele vardır. 1- Namaz tesbihlerini parmakla yapmak sünnettir ve bunda üç keyfiyet varit olmuştur. Birincisi, Parmakları açmak, kapatmak suretiyle Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diye dil ile söylerken Meddi tabiilerini yapmaktır. İkincisi, parmakların eklemleriyle tesbihleri saymaktır. Üçüncüsü, sağ elinin parmaklarını kıpırdatmakla tesbihlerini saymaktır. Bunların hilafını yapmak caiz ise de, hilafı evla olduğu için Üstad-ı Azam bid'at saymıştır. Bunda delil, Ebu Davud ve Tirmizi'nin de tahriş ettikleri, Abdullah bin Amr bin As'ın hadisidir. Muşarun ileyh diyor ki: Ra'aytun Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ya'qidut tesbihah bi yadihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tesbihlerini parmaklarıyla saydığını gördüm. Ebu Davud'un şeyhi İbn Kudame bunu sağ eliyle yaptığını kaydetmiştir. İkinci delil Üseyre yahut Üseyre bint Yasir'in hadisidir. Muşarun İleyh'a diyor ki: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin, nisai, bil enamili, Ey kadın cemaati! Tesbihlerinizi parmaklarınızla sayın. Çünkü muhakkak onlar sorumlu ve konuşucudur. Buyurduğunu işittim. Her halükarda namazdaki tesbihleri parmakla yapmak, fiili Rasul Resul olduğu için sünnet ve tesbihle yapmaktan evladır. İki. Takriri resule mebni tesbih ve zikirleri sebaha taşlar veya yahut iplerle yapmak meselesidir. Bunlar asla bidat değil, müstahap hatta sünnettir. İbn Saad'ın tahric ettiği bir esere göre Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh küçük çakıl taşlarıyla tesbihlerini sayardı. Abdullah bin İmam Ahmed'in de tahric ettiği bir esere göre Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın da kendisine mahsus 2000 düğümlü bir ipi vardı. Onunla tesbihlerini saymadan uyumazdı. İmam Ahmed'in de tahriç ettiği esere göre Ebu Derda'nın kendisine mahsus bir zembili içinde ufak taşları vardı. Onlarla tesbihlerini sayardı. Deyleme'nin firdevsinde tahriç ettiği Hazreti Ali'den gelen merfu bir hadiste şöyle buyurur. Ni amel muzekkiri es-sebhatu ne güzel hatırlayıcıdır şu sebha. Nasreddin Elbani bu hadisin mevdu olduğunu söylemiştir. Fakat Şeyh Abdullah Hereri Habeşi, reddiyesini yazmış olduğu risalesinde bu hadisin mevdu olmadığını kaydetmektedir. İmam Suyuti bu hususta El-Minha fi sebha adlı eserinde şöyle diyor. Selef ve haleften hiçbir kimse sebha ile zikrin sayılmasını mekruh saymamıştır. Bilakis onlardan kısmı azamisi, zikirlerini sebha ile sayarlardı. Ebu Davud'un şarihlerinden Muhammed Mahmud Hattab, El-Menhelul Azbul Mevru'tta, Şeyh Halil Ahmet Es-Siharen Furi, Bezlul ve Avnul Ma'budun yazarı 1486 nolu hadisin şerhinde, ayrıca El-Mubar Kefuri, Tirmizi'nin 3553. hadisinin şerhinde, Suyuti'nin ibaresini naklettikten sonra sebha ile, taş ile zikir ve tesbihlerin sayılmasını bid'at sayanların sözlerine asla bakılmaz demişlerdir. Bunda asıl Ebu Davud ve başkalarının tahriş ettikleri Saad bin Vakkas'ın hadisidir. Muşarun ileh diyor ki, Peygamberle birlikte bir kadının yanına gittim. Ne bakayım ki önünde hurma çekirdekleri yahut ufak taşlar vardır. Onlarla tesbihlerini sayıyordu. Peygamber ona bundan daha kolayını ve daha faziletlisini sana söyleyeyim. Subhanallahi adada ma halaqatis sema'i ve subhanallahi adada ma halaqati l'ard ve subhanallahi adada ma halaqe beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve haliqun vallahu ekberu mislu zalika ve'lhamdülillahi mislu zalika ve la ilaha illallahu mislu zalika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 hem de üstadın dua ve bereketiyle ve himmetiyle Allah Teala'ya kavuşmayı talep etmek meşru ve vakidir. Buhari'nin de tahric ettiği Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın cübbe meselesi konumuza örnektir. Şu halde ilimden istifade ve üstadın üstadiyetinden istifade ile Allah Teala'ya kavuşmak mümkündür. Bu iki kanatla kavuşan zülcenahadır. Bunlardan birini inkar etmek bidat ve dalalettir. Hasılı Allah Teala'nın huzuruna varmak için batıni ilim maksat ise de zahiri ilim şarttır. Namaz ve abdest gibi. B. Vicdani şeyleri zahiri ilme tercih etmek ve büs bütün zahiri ilimleri terk etmek yahut şeriate muhalif olan şeylerin dahi hakikat olduğunu iddia etmek zındıklıktır ve çirkin bidattir.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 Sofilerin şeriatin zahirine muhalif olan bazı sözleri de bid'at dahilindedir. Halbuki Nakşibendi tarikatının medarı İmam-ı Rabbani'nin tasrih ettiği gibi şeriatin zahiri üzere bina edilmiştir. Görülüyor ki cahil sofilerin sen bize bunu verdin, sen bizden şunu aldın, şu belayı üzerimizden kaldırdın, sen bizim dinimiz ve dünyamızın sahibisin gibi sözleri bidattır. Bu sözlerin Vasıtalıkla tevili mümkünse de hepsi hurafedir. Hatta bazısı küfre sirayet eder. Mesela teslimiyet iddiasıyla şeyhim bana puta secde et diye emretse secde ederim demek. Halbuki bu söz küfre taliktir. Küfre talik de her ne kadar muhal bir işle olsa dahi küfürdür. Eğer zeyt semaya uçsa kafir olurum gibi. Ve yine Allah adıyla yalandan yemin ederim. Ama şeyhimin adıyla yalandan yemin etmem gibi sözler ve binaen aleyh yüceltmek için Allah'tan başkası adına yemin etmek açık küfürdür. Sözleri küfre sirayet etmese tahrimen mekruhtur. Allah Teala bizleri bunlardan korusun. Tarikatte sebat veya çıkmak Şu da malum olsun ki kebair bir günahı işlemek yahut tarikatten çıktım demekle mürid tarikatten çıkar. Tarikattan çıkmak ihtimali olduğundan birkaç günde bir kere tarikati tazelemek lazımdır. Terakki'nin olmamasının sebebi bu gibi hallerdir. Halbuki ekabir, üç gün bir mertebede kalan kimseye ölüm daha hayırlıdır. Hatta bazı ekabirde, müritleri üç gün zarfında bir hali arz etmediği zaman ayağını yere vurur, hayret ve acizlikten geçen geçti, olan oldu derlerdi.